1479 numaralı konu, Hz. Peygamber'in Yemen'e gönderdikleri Muaz ile Ebu Musa'ya bazı tavsiyelerde bulunmaları, Hazreti Peygamber, Muaz bin Cebel ile Ebu Musa el-Eş-Ariyi Yemen'e gönderdi, yola çıkmadan önce bu ikisine, birbirinizle yardımlaşın ve birbirinizin sözlerine kulak veriniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz, buyurdular. Muaz bin Cebel, Yemen'e vardıklarında bir hutbe irat ederek ora halkını İslam'a ve Kur'an'a davet etti ve şunları söyledi, Size cennetlik ve cehennemliklerden haber vereyim mi, hayırla yad edilen kimseler cennetlik, kendisinden kötülükle ve şerle bahsedilen kimselerse cehennemliktir.